birlikte yüksek sesle Allah'a yalvarınız ve ondan düşmanlarınıza karşı size yardım etmesini isteyiniz, Amr İbnül As mektubu aldığında askerlerini toplayarak bunu onlara okudu, sonra da o dört kişiyi tanıttı, sonra da kalkıp abdest alarak iki rekat namaz kılmalarını ve namazdan sonra da Allah'tan yardım istemelerini söyledi, bütün bunlardan sonra Allah Teala, Mısır'ın fethini müyesser eyledi, Amr i̇bn As bir mektup yazarak Hazreti Ömer'den yardım istedi, Hazreti Ömer de dört kişinin kum Samandasında bulunan 4000 kişilik bir takviye ile şöyle bir mektup gönderdi, sana 4000 kişilik bir ordu gönderiyorum, başlarında da her 1000 kişiye bedel 4 kişi bulunmaktadır, bu 4 kişi Zübeyir bin Avvam, Miktad bin Esved bin Am, Übade bin Sabit ve Mesleme bin Muhalleddir, böylece askerlerinin sayısı 12 bine yükselmiş oluyor, 12 bin kişilik bir ordu da azlıktan dolayı yenildiklerini bahane edemez.